dördüncü. Earth... <Gülüyor> i̇llaki taşınız illa ki illa ki olsun senedi. Yoksa ben gel. İşte ben aşağıya tek benim Ne Konuş. Meslemin özgürlüğü kösteci. Bakın şey buldu. Evet. Okudu. Özden Özden buldu. Özgür Özgür buldu. Mavi kitapta var mıydı? Mavi eskisi Eskisi mi? Eskisi mi? Evet yani çocukla başlıyoruz. Yemek faslıydı mi? Daha bir neyse. Haa, e, sen bizim kabiliyeti çıkmıştın, benim kapıyı çalmadın mısın? Çalıyoruz. Dersten sonra işte. Çalıyoruz şimdi. Dersten sonra. Dersten sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Kitaptaki <gülüyor> gibi. Dağda halvet eden bir dervişin, halvet demek ki, telhabi kenara çekilip orada ibadette daima meşgul olmak, Halbette e, çekilmek, daha ibadetleme, dünya işleri ama ben terk etmek. Bu e, bir tekkenin odası da olabilecek, camide halbette olmaz. Epey daha başında olur, ormanda olur, kendi evinde olur. Halbette tek başına yalnız kalmak ve e, yalnız, yalnız e, ibadetle meşgul olmak, dünyevi işlerle uğraşmak. Oruç tutmak, daimin namaz kılmak bu olursa gün, 40 gün, 40 günü buna orada kile çekilir. Ama insan kendi kendine hayvete girer. Tek başına sadece Allah'la kalmak. Ayvut bu. Daha da daha da hayvete giden bir derbisin masayı ve halktan ayrılık halvette bulunmanın halaveti yani havası halaveti, ben beni zikredenin celisi benimle ünsiyet edenin ceisiyim hadisi kutsusunun şeridir. Hazreti Peygamber'in görüyor kutsi hadisi şimdi okunca daha iyi anlaşılacak. Halvet demek, Tenha kalmaz, tenhaya çekilme, tenhalık bir yerde kalmak. Bir de e, hamamların ve halk hamamlarının çok sıkıcak, külham yanan yerleri vardır. Terleme geçirmiş insan oraya, oraya gelir, hamamlarda bu kalvet vardır. Eski hamamlarda vardır, kapalıdır her tarafı, bir, bir kapısı vardır, başka yeri yoktur. Halvetten demek ki Halvet herhali yere çekilip Orada imadetten meşgul olmak Hazır Mevlana Bir de e, Burada bir celi diyor Aşikar olan Meydanda olan şey diye Ben Beni zikredenin Celisiyim diyor Hazreti Peygamber Celi demek Aşikar, meydanda şurada burada saklanmamış açık bir şey. Bir de celi yazı vardır. Kalın yazıyla yazdan bir celi vardır. Yazı şekli. Bir de Enis diyor. Enis de yakın dost arkadaş demek. Yani ben beni zikredenlerin çevirisi ne benim ee, Aşağıya yanındayım da aşikarım diyor, bir de onun en yakın dostu Hazreti Peygamber'e. Hazreti Mevlana aşağıdaki ilk beyde ile meskûl. Hazreti Şerif'in, bu bahseden Hazreti Şerif'in Asuk Hüseyin'i veciz bir şekilde açıklattıktan sonra bahseye giriyor. Çünkü i̇şte, e, hadis bir Hazreti Peygamber'in. Femin musliminden, yani o mübarek dudaklarından çıkan sözler, hadis budur. Bir de yaptıkları da hadistir. Konuşmayayım da, yaptığı şeyler de hadistir. Bir de yapmadıkları da hadistir. Onları yaptıktan, yapacaktın, yapmayacaktın, yapmayacaksın. Kur'an'ın en büyük tepsiri, Hazreti Peygamber hayatıdır. E, hadisleri iyi tekip edersen, Kur'an'ı çok iyi okuyup anlamış olursun. Bir de Hazreti Peygamber görüp de yapılmamasını istemediği şeyler yani da, seçik ama yapılmasına izin vermiştir. O da doğru, o da hadistir. Yahu yani da yapılmasını men etmiştir, söylemiştir, yahu netçedik gitmiştir. Yahu yani da de yapmayın demiştir. Bunlar da hadistir. Yani sadece sözleri, fakat kutsu hadis, Allah tarafından kendisine vahyetlen ama Kur'an'a girmeyen herkes, kısaca en, en kolay yolu. Her şeyle olsan da bensiz olunca her şeyden mahkumsun. Her şeyin var, zenginin, paran bunun her türlü imkanın, devlet başkanısın, kralsın, her şeyin tamam ama onsuz. O yoksa içinde hiçbir şey yok demek. E hakiksin. Ödemek. Eğer hiçbir şeyin olmasa, benim olunca benim olunca da her şey senin, her şey senindir. Sen Bir şey yok. E, evine girdiğim zaman yedireceğim bir yedek yok. Yiyeceğim bir lokma yok. Yalnız dün olarsa her şey senedemezmiş. Olsa her şey ne merdetmiyor. Dağlarda oturan bir derviş vardı. mevzu giriyor. Demek ki mevzuya için bir hava. Bu da asıl. Dağlarda oturan bir derviş vardı. Halvet ona yar ve Nedim olmuştu. Halvet ona yar ya yani sevgili ve Nedim yardımcı olmuştu. Oradaki hayat ona yardımcı olur. Nere gitti yok mu? Şey çocuğa bakıyor. <gülüyor> Birazdan ben geçeceğim. Paydustu reyim. Daş şenede. Şenede. Odalarla beraber. Odalarla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beraber. <Gülüyor> Dağlarda oturan bir gelişşrede Halvet ona yer ve. Nedim olmuş, halbete girmesi onun, halbete yapması, sevgiliye kavuşması gibi bir de büyük bir yardım hani kralların parçası, Nedimler akıl darileri, her şey onlara onun Onlar işte, canlı sıkıldığı zaman teselli ederler, iş işleri yardım ederler, ona Nedimleri. Bu devişin iyi yetişmiş ve bu deviş hakikaten yaşamış bir insan. Bu devrin Mısır'da yetişmiş Hazreti Cüneyt ve Emsalim Beşayet de gelişmiş Hijat'in 340. senesinde yani Milyade 300 600 800 900 1000 1100 yıllarında falan senesinde daha sonra irtaş etmiş, dükkapad etmiş olduğu Mevleme Cami'nin nefatı gün. Bu sizde var üste ihtiyazıdır. Bu bu hayatı orada yazılır. E, e, hayatına ve kerametine dair de orada malumat vardır. Niye yani adını bahsetmiyor? E, bazı bazen bu fandı yer var. Mezkur dermiş bu derviş. Bir eli kesik olduğu halde eli kesik şekliyle belki odaki sıfatla öler. Mezkur der bir eli kesik olduğu halde izlen bir Tek 50 zembir örüyor. Onunla geçinirdi. Yani zannetmiyorum ki şöyle dervişler falan avlan git, para yemezler. Onların her birinin bir pazar kapısı vardı. Şeyhler yürüdü çalışırlardı. Yaviş sahipleri ya da ilim sahipleri. İlim sahibi de mesela hukukçu olup din adama olur. Derviştir. Fetva verir. Onun, onun parası kazanır. Ya yani da Hakkı Mevlana da öyleydi. O da yakıtma verildi. Yakıtma verildi. Semadı mı verildi? Geldiğiniz Hem semadı hem de yakıtmasını verildi. O da öyleydi. <gülüyor> Mesela, ha. <he>. Şuraya <gülüyor> Mesul Eviş bir elik kesik olduğu halde zembül ölü onunla geçinirmiş. eli kesilmesi sebebine gelince ağzın yetiştirdiği, dünyanın yetiştirdiği hiçbir şeye el uzatıp kupu koparmak üzere yemin etmiş. Bu da iyi bir şey değil. Adam de nereden kazanırsan Sonra inziva etti, dervişler harbette çektiği yeri inziva. Bir yer. İnziva ettiği bir ormanda gördüğü meyveler kendisine bahkini unutturmuş, verdiği suyunu unutturmuş. E, Orban meyvelerleri de. yemişem dedi ya, görünce almış yemiş. Onlardan birkaç tanesini koparıp bir ikisini ağza atmıştı. O esnada yeminini hatırladı. Elindeki ve ağzındakilerini fırlatıp tövbe ve istihbar etti. Çok köşmede piyade ve süvari yaya ve atlı birkaç kişi etrafını kuşattı. Asker polis. Onu aldılar genç kenarında ve at üstünde bulunan emirlerinin yanına götürdü. Yani oranın bir büyüğü emirlerine götürdü. Orada yakalanmış bir kaç kişi de vardı ki eşkıyalık etmişlerdi. Emir şeyhi de onlardan sattı. Hepsinin birer eliyle birer ayağının kesilmesini emretti. Kanı mı? Kan, böyle Şehin bir elini kestiğine göre ayağına gelince ya ilahiye. Elim yeminine yeminimi muhalif olarak e, kesseler. Yani benim eli hırsızlık etti. Söz verdi ya, hiçbir dünya malına el uzatmayacağım. Dedi. Oradaki ormandaki ağaçların, meyvelerini el uzattı. Yeminine karşı çıktı. Meyve kop kopardı, için bina girdi ve cezasyonu gördüm. Ayağımın <gülüyor> ne kabahati var? Yani evet elim haram meyveye el uzattı. Onu aldıydı. Kesimi hak etti ama ayağım bir şey yapmadı. Benim ayağım kesmeyi diyor Diye ilk teca etti. O sırada Emir'in mayetindekilerden biri Şeyh'i tanıdı. Ve emire tanıttı. Ya bu adamı öyle hırsız var ya Niye bu diğer dervişin bile öyle frustik yapacak insan biri değil. Emir atından attı da bu sağlam elini öptü ve ağlıya ağlıya helallik istedi. Şeyh onu ben sana elim kesildi sırasında helal ettim dedi. El kesilmesi şeyi helal ediyor çünkü kendim güçlü at ediyor. Orman acı, ormanın acı saygı yok, e, namiden oradan bir meyve, için, meyve aldığı için kendini verdiği söz ahdine e, karşı çıktığını zannediyor ve onun cezasını İşte, onun için bir şey böyle büyük yemin etmeyin, yemin etmeyin. Yani yapmadınız, yani birden de korktunuz. ''Tövbe olsun, ben bunu yapmam.'' diye söylemeyin. Yaparsınız, bilmeden yaparsınız. Aşkı bir büyük Onun için, tövbe, geçmiş günahlar da tövbe edin tabii ki. Tövbe. Ama bir şey gördünüz, dinlediğiniz birisinden, korktunuz. Abi, ''Tövbe olsun, ben böyle bir şey yapamam, yapmam, yapmam.'' demeyin. Allah korusun. Haberi olmadan yapmış işte. Yani. Haberi yapmış yapmışım. Bir cezasını elini elini elbetmiş. Çünkü belki yapamayacağınız kadar ağır bir karşılığı vardır. İşte şeyhi akta, akta kesik, kesik, kesilmiş er demektir. Şeyhi akta bu zat-ı şerefte, kitapta onu bulacaksınız. Şeyh-i Akta. Hazreti Mevlana'nın da beyaz ettiği veçile Şeyh-i Akta eksiletle, halvetle vakit geçirirdi. Sadece Allah'a yalvarıyor. Halvet demek ayardan, yani sevgili olmayandan, Sade sevgiye bir bir, bir, bir, bir insanı sevmek değil, senin seveceği her şey sevbirdi. Sevdiğin şey olmayan bir ayardan, bir bir yerde oturup alttan oturup, halk ile meşgul olmaktır. Halkı bırakıp halkı bırakıp halk ile, Allah ile meşgul olacaksın. Ya yani mutlaka halk iki kalı halktır. Halk, halktır. Meşgul mu diyor? Peygamber Aliye Efendimiz de mübbedlerinden evvel, evvel Ramazan, Ramazanda yanına biraz nevale alkmet diyecek alıp Hira dağına gider oradaki bir mağarada halvet buyururdu. Ee, bakın ortada Müslümanlık yok, hadi Peygamber. Azade yani oradan bir tek damla iş kalmamış. Ortada Müslümanlık yok peygamber, Allah peygamberine haram kısmet etmiyor. O da bir ışık yok, o sel gibi ışık yok. Ama bu ışık yok. Ebubekir de öyle. Hatta ilk vahiy olan ikra, hukuk. Suresinin baş harfleri oradan nazil olmuştu. Bu itibariyle, baş tarafları oradan itibariyle Itibarlı, bu itibariyle harbet sünnettir. Peygamber Efendimiz'in yaptıklarıdır. Bizlerin de yapması lazım. Yani yapılırsa sünnet olur. Hazreti Mevla'na mezhebinin diğer bir yerinde buyurur ki, akıllı olan kuyu dibini böyle tenha bir yeri intihap eder. Orada oturur. Çünkü harbette safayı kalp hasıl olur kalbin safası, rahatlığı. Safa, gönül rahatlığı rahat demektir. Halbette gönül rahat olur. Şimdi, şurada şey var, o, merkez, merkez efendi. efendi. Tekin tek, hemen arkında bir kuyu vardır, ışın su vardır. Kuyunda hemen kendi bir kapı vardır, orada bir, bir, bir, bir, bir o, oda vardır. Merkez efendi 63 köşkeler oraya giriyor hayat dostuna hep ot otur otur diyor. Çünkü kalkıp diyor. O da ben artık beygamercisin bu dünyada kalamam diyeden o ya 60 yaşında Gülüyor, giriyor oraya o orada halvete gider. Şimdi Seyyid Ahmet Yesevi tarikatların ilk eni yani, türki tarikatlerin hemen başlarında gelen Seyyid Ahmet Yesevi de öyledir. E, memleketinde öyle bir şey gitmiştir. Halbete e, girmiş. O da altmış yaşındadır. E, İsmail Hakkı bu seviyedir. Bursalı, İsmail Hakkı. Bursa, Çarşı Mahallesi'ndedir. bir dolduğuna girmiştir. Çetey gibi bir tepkesi. Orada altmış yaşındadır. Halbete girmiştir. An Hacı Hacı Baniveri'nin Hicabi'nin altında tekkesi vardı, harfihanesi vardı, o da orada, o da harfiye girmiştir. Hepsi harfiye girmiş, hatta Mevla'nın da çok harfiye girdi çıktı. Yani bütün belli girmişler girmiştir aşağıya. Zamanıza da harfiye girenler çok oluyor, çok daha. Yani Tavun ortaya kalktı zannetmeyin, harfiye girecek insan var. Çünkü harbette safayı kalp az oluyor. Kuyu dibinin maddi karanlığı, Halk ile ihtilat, karışmamak, Halktan beraber etmenin manevi hürmetinden iyidir. Halkı hani evet halk insandır ama neler var içinde ne ne, ne yapazlıklar var. Halk ile ittiyat eden başına kurtaramaz. Halk ile beraber olan yani başını kurtaramaz yani. Ondan beraber helal yol gider. Halvet ya muayyen, yani belli bir süre ya gayrimuayyen, belirsiz bir müddet için olur. Muayyen müddette olanlar ekseriye 40 günlük Ümmette tekkelerde olur. Tarikatta halvethaneler vardır. Oraya girerler, 40 gündür orada halvede girer. Ümmette Ramazan'dan 10 gün evvel olan gün. halvede 10 gün, 9 e, gün Ramazan, 40 gün, 40 gün, gün, gün halvetten çıkılan hem Ramazan bayramı kutlarlar, hem de halvetten çıkıyor çıkıyorlar. 40 olduğu için ona elbain derler, elbe, demektir. Arapça elbain 40 derler. Ramazanın son 10 gününde camide yapılan hitgap. İtikaf da her zaman yapılabilir, yarım saatte olur, bir saatte olur, giderken yolunda bir cami girdin, gir içeri Ama itikaf niye gire? Gireceksin, orada yarım saat, bir saat, iki saat gelirse otur, Allah'ı düşüneceksin, buna itikaf denir. Her zaman yapılabilir. Hayvet kabrinden bir sünnettir, hatta bu evde de yapılabilir. Hatta camiye erkence gidip de namaz vaktini bekleyen kimse itikaf niyetiyle camiye geçerse onun orada oturması da itikaf sayılır. Şimdi namaz vaktinden evvel gidip ama itikaf niyetiyle, niyet, içi, niyet çok büyük. İtikaf edecek, camide ezanın bir saat var çıktığın hanımlar için çözülmedi çünkü onun kim yeleği var diyorlar düşü alır itikat yarım saat olsun bir saat de o zaman niye diye itikat e, etmiyorlar itikat etmiyor şey, e, niye diye pişti itiyor saygı duşu şu da var ki halbuki ayardan ayrılmak da olur Hazreti Mevla'na bunu anlatmak için harfet yardan değil, ağa yardan olur. Yani sevgiden ayrılmaz, ee, sevgiden kaçmak için harfete girmeyesin, sevgide niye kaçır insan? Sevmeyenden kaçar. Ee, sevmeyen kim? Ağa yani halk. Havam! Ondan kaçırsın, kendinin harfetine kaçırsın. Yoksa insan Allah'ından kaçar mı? baharda değil kışın gelir. Diyor. halbette ayardan kaçmak öyle yapar. Diyor. Bir kimse halvette girip de Allah'tan başka şeylerle meşgul olsa onun halvette oturup uyuklaması halvette sayılmaz. Demek ki halvette girdiğin zaman muhakkak Allah'ı Düşüneceğiz. Onunla onlar hem hal olacak, onunla beraber daralara keser. Haçlı demihidin Arabi katı sula sula, kütü buyuruyor ki, kütüde acat onu, kütüde asla, kütüde asla, kütüde asla, kütüde asla, kütüde asla, kütüde asla, kütüde Bir de şey kütüde asla, Döktüm. Onu aldık deriz. Füsüsü aldık. Füsüsü alın değil mi? aldın da alın. Aldık, aldık deriz. 20 takım aldık. aldık ha, i̇yi güzel. Şutun buyuruyor ki, biri bir halvet sahibine beni halvetinde hatırla dedi. Halvet sahibi dedi ki, seni hatırlarsam Allah ile halvet etmemiş olacağım. Yani o düşüncen sırasında hani konuya gidenlerle efendim ne yapayım? <gülüyor> gönülden çıkartma dersin değil mi? Evet, orada türbede gönülde senin <gülüyor> üzerinde. Yani hep de senin düşünün değil ya, böyle gönülden senin gölde için halbette de Allah'tan başka bir şey için halbet yapılmaz. Cevbu Nivedi, halbet sülükü müdâretinde şu yola girmeyi başlarında bidayetiyle ortalarında yapılır bu yola girerken ya başlarda ya bu yol ortasını sonu ne zaman çıksın, sonu yoktur kamil olanlara halktan kaçırmaktan ziyade onları ikrar ede işaret etmek lazım bu, bizler içindir. Kamil insanların hareket yapması olmaz. Biz halktan kaçarız. Halk bize razı etmesen kamil olanlar da halka bir demeyiz. Halk bir yere değil bizleredir. Gelelim bahse. Allah tarafından ona muhabbet tarifosunu olduğu için erkeklerin de, kadınların da sözlerinden kutmuş uzanmıştı. Gül gül gül, herkes konuşuyor. Bana da bana da bana da yani Doğru halbette. <gülüyor> Bize bir şehirde yerleşip oturmak nasıl yapacak, kolay gelirse biz şimdi tüyü götürsün, canımız sıkılmış. Şehirde alıştık. Bazı kimseye de sefere çıkmak kolay gelir o da yola, yola çıkıp alış, alışmış otur ot sem e, semiyor evet bir yerde oturmaya ihtiyaç edenler biraz ihtiyaç olursa mesela boğaz işine kadar gitmeyi otobüslerde, demişlerde itirip, gitip kalkmayı yer bulamayı ayakta kalmayı büyük bir meselen sayılır fakat gemilerde trenlere daima sefer etmeye alışmış olanlar da birkaç gün hareket etmeyecek olursa sıkılırlar. Bunun gibi şeyi aktar da bize zor bir halbet, kolay ve sevimli geliyorlar. Yani. Ona göre halbet rahat, rahat eder. Gezi tost, tozmayı da sevmiyor. Otur, otur, otur, otur. Ama bazen Gezi tozma toz ediyorlar. O da başka. Senin efendiliğine aşık olduğun gibi bir efendi de zenginliğiyle beraber demirciliğe aşıktı. O hanın, samanın yanında demircilik yapmak, demir diyorlar, boşuna gidiyorlar. Şimdi burada Sultan Abdülhamid'i haber veriyorlar. Mesela Sultan Abdülhamid mehum, paşa olduğu halde marangozluğa melekliydi. Marangozdi. Yolta Sarayı'nda bir mükemmel marangoz anisi vardı. Mobilya yapardı. Daha 3-4 ay evvel bir mobilya bakımı satıldı. Abdülhamidin yaptı. Milyarlarca eriyat satıldı. Aynen sağlamış ama. O da öyle. Bütün sarayı kendi mobilya götürmüş. Boş kaldığı zamanlarda bu marangozdan çalışıyor. Fek Güzel eserler meydana getirirdi. Halkın böyle muhtelif bir oluşur. Bir <gülüyor> katları yaratılışları icabı, yaratılışları Herkesin kendi işinden başka bir de amatörce ya yaptıkları bir şey var, işler vardır. Ben Herkesi bir işin, bir iş, o iş o için o yaratmışlar. Yok değil. Hepimiz 1000'e mutlacısız. Allah için 1000 mutlak 1000 de ona mutlak demesin. Allah 1000 mutlak biz sebeple istenmediğimiz. Çalışmasın istenmediğimiz. Mağkar senin bir çalışma var derste gördük ya. Baktım gece gündüz ya ben istedim da bana ben çalışmaktan bana o değil. Çemesiyle bu. <gülüyor> Zamanı böyle harcıyor. O da öyle de gönderiyorum. Allah diyor, ben ne bu istiyor, istiyor. Ben bunu gönderirim, sahip olur bana. Diyor. Ben Allah'ım diyor, göndereceğim. Ben gönderirim, meleklerim. Ya bu seninle çalışmış, çabalırken benim bile. Ben Allah'ım diyor, o bana madem bunu istiyor, diyeceğim Niye böyle? De? Rahman sıfır. Rahman, verecek. Eğer vermezsem ben sıkılırım diyor. Ben benim Verceğim, ben Demek ki herkesin de bir kazancı başkasının sayesinde olur. Meyil olmayınca el ayak nasıl hareket eder bir şeye sevdiğin olmayınca bir şey yapıyor. Sıkort tutuyor ama aptalamış ya. Maramda zamer yapıyor bir şey. Bugün videoları çektiğim video kademice maramda yapıyor. Bana götü yapıyor. Demek ki e, hareket eden için şeyle bir sebever ilgisi var. Doğa ile. Su ve rüzgar olmayınca çerçür nasıl hareket eder? Ya kendi gemiler. kürek olmayınca. Diğer yer olmayınca tuhaf yapıyor. Eğer kendini semaya doğru melir görürsen, bu Huma kuşu gibi demek kanadını aç. Huma kuşu, her oh. zaman Huma kuşu derim. Huma kuşu, <gülüyor> Huma göğe bir kuş imiş ki. E, bu çökken gölgesi her kimin başına düşerse o oh, paşa olmuş, paşa olmuş. Bundan dolayı hükümdara, e, devleti ayşeleri Zat-ı Hümayun, e, Hümayun kuşu senin başına olmuş manası Hümayun, Zat-ı Hümayun çok kötü parçal, Hümayun denir. Veya saray hümayun, padişah saraylarına saray-ı hümayun derler, daha var mı? Sefine-i hümayun, Paşa gemilerine sefine-i hümayun, Paşa gemisi derler. Eğer kendine, kendine ismini doğru, toprağa doğru girmeyi görürsen ağla ve tasar uzan geri kalma miğe, toprağa doğru, gözün toprağa doğru bakıyorsa ağla, yoklara bakıyor, lima kuşuruyordu. miğe durup, bakileşecekti. Manende, manende maddede bakilecekti. ve tazarlı, tazarlı demek kendini alça olacağız zaten, yağ vurmak, ağlamak, sızlamak, Allah demektir. Allah tazarlı Allah de, kulak sabrı etme. Et. Kula ağlayıp sızlama. Allah'a ağlayıp sızla ondan ise Kula ağlayıp sızlama onun merhametini celbe etme. Kuldan sana hayır gelmez. Yani şöyle bir ayet-i kerime var. Ey Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Başta verip de sonra bizi, bizi elimizden alma, Katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz ki sen çok çok bağışlarsın. Diyerek dua edin diye Hazreti Mevla'na bize tazaruda bulunmayı tavsiye ediyor. Tazaruda Allah'a Allah'a yapılır. Allah Kulağın yaptığın zaman da tekmeyi yerdin. Onun, onun, onun, onun eski olursun. Tekmeyi yerdin, köşe türlü işe gelir. İşin başından sonunu gör ki, kıyamet gününde pişman olmuyor. Kıyamet günü malum. Ocaklarda malum. Bir işin başından gücünden nefesine taktik ettik hususuna dair Hadid-i Mevla'na bir kutlamak dedi. Hadid-i Mevla'nın bir işe başlayacağız. Yani ben işe başlarsam onun sonu ne olur? Bir de bir tahmin üretmek lazım. İyi kötü tezgimiz vardır, o tezgimizi kullanmamız lazım. Yoksa sonra meçhul bir iş şey olur. Yani sonu ona gitti bir alırız ona göre işleri yürütmeye çalışıyoruz ama hiçbir tedbir almadan sonra görmeden işe başladığında o işlerinde insana hayır gelmez. Şimdi iş mevzu şöyle kuyumcunun akıbeti bu misal çocuk, basit bir misal veriyoruz da bütün hepimizin ders alacağı bir misal. Kuyumcunun akıbeti evvelden görmesi, sonucunu görmesi ve kendisine iyileti terazi isteyen, ileti geçir için, terazi isteyen, titrek bir ihtiyara işin sonuna göre cevap vermesin. Bir kuyumcunun dükkanına biri geldi, terazini ki altın parça cevap dedi. Altın tarzı, kuyumcu terazide daha başka türlü hassas görüyorsunuz Kuyucu, epeylik ki kalburum Kalbura, yok diye, kalburu terazi arasında ne sebebiyle kalbur duvarlar şey, dairelik bir şekilde, gelebilir bir şeyler, martaklar, şeyi inceli de kalın delikte bir şey kalbur. Kuyucu ki epey kalburum yok dedi, terazi İsteyen tekrar terazini ver benimle eğlenme dedi. Ben sana terazi soracağım. Bana kavgıldan bahsediyorsun. Böyle dalga mı geçiyorsun? Kuyumcu dükkanda süpürge yok dedi. Terazi istedi adam süpürge Diğeri kağıt kâfi bu şakalayı bırak dedi. Gören <gülüyor> efendim. Benim istediğim teraziyi ver kendini sağır edip her tarafa sıçrama dedi. Kuyucu dedi ki sözünü işittim. sağır değilim. Beni tercih istiyorsun. Manasista söylemiyorum. İsteceği var ona göre söylüyorum. Tezzi istediğini duydum. Lakin titrek bir ihtiyacın. elif titriyor vücudun say. Altının da ufak tartacağın ufak parça büyük parça asıl neyse parçalar halinde tartarken elin kitleyecek altın tozları diyeceksin. Sonra diyeceksin ki efendi sübuge getir de altınımın toz içinde arayayım bir kere sübuge sen kullanacaksın. Toprağı süs müsibet toplayacak kabul. İsteyim denirsen kalp bu psikolojede onu altına evleyeceksin, başım tutulaşma çok iş açarsın. Ben de sonunu iktidardan gördüm, sen bu yapacağın işleri. Başta gördüm, artık başka bir yere gitme selam. İşte işin nasıl bir sonuç olacağını, bakıyor adamlar, el getirdi gitti ve bu tartamaz, edemem tutamaz, hepsini bir yere tıkacağız. Dediği şeyle olacak saatler çok olacak iş. Şey. Artık o dağda yatıp kalkan orada yiyip içen tek bir bunu şehrin hikayesini tamamlı bunca misafir sonra gene aynı mevzuya dönüyor. Şimdi mevzu şu daha da inziva eden o zaîtin hikayesinin devamı. O ki, daha da meyvelerini ağaçtan koparmayayım ağacı, sirk, sirk mi yiyeyim? Kimseye de ağacı sirkmesine, selaten ve kinayeten söylemeyeyim. Yani, ya şu ağacı sakla, sirkme. Ya da sirk ne yapacaksın, yapma falan demeyeyim. Ancak rüzgarların ağaçtan düşürdüklerini yiyeyim diye nezletmişti. Ağaçtan ne düşerse onu yiyecek ama ağaca el uzatmayacak. Zahid'in bulunduğu dağda Zahid çok abdastlar, namaz kılan görmüşler, çok çok ibadet eden insan. Zahid'in dinin her türlü kuralını yerine getiren insan. Zahid'in bunun dağda ağaç var, meyveler vardı. orada da dağ sayısızdı. Allah, O demişti, dedi ki, Ya Rabbi, seninle ahdim olsun ki bu meyvelerden koparmayayım. Allah söz verir. Rüzgarın düşündüklerinden başı ağaçtan bir tek var, koparmayayım. Kaza ve kaderin imtihanları gelinceye kadar bir müddet nezini vefa gösterdi, bir müddet sözlerini yerine getirdi. Ama kaza ve kader bunları işliyor. Cenab-ı Hak bundan dolayı nezirinize istisna ediniz. İstisna genel cümle biraz ayrılır. Yani her şey genel hüküm vermeyiz, Bazı hükümleri ondan çıkartıyor istisna. Ben bunu demeyeceğim. Ama nasıl zaman diye ben Bunu gibi mesela <gülüyor> <gülüyor> istisna edilenlerin için inşallah cümlesini ilave edeceğiz böyle İnşallah senin işte rahmetin sayesinde, rahmeti sayesinde beni bu hâllerden ben uzak tut. Bir bir yani da yapılır ama illa ki kendini nefsini ortaya yapmayacak, yapmayacağım, tutmayacağım ben dersen benziyor. o bildik olur bir yerde. Ben... Ağzınızı inşâAllah tümünüzü ilave ediniz buyurdu. Kur'an'da resûl Ekrem sallallahu ve, ve bir tafir dolayısıyla bütün ümmeti Muhammed'e hitaben bir ayet-i kerime sakın bir şey için inşallah demek sizin yarın şu işi yapacağım deme demimi verilmiştir. Ee, kendi kendi benliğine işi bırakma. Yapacağım, yapacağım, atasını keseceğim falan diye. Allah kısmet edersin inşallah, maşallah diyetten. Böyle iş yaparsın. Nisan ilahiyeden olmak üzere deniyor ki, yani bu da Allah'ın sözü, ben azim az şan her zaman kalbe başka bir meyil verir ve her an ona bir daha vururum. Ben herkesin kalbine her an, an An'ın ölçüsü yok diyorsunuz. Değil de Kerem'e, her an ölür dirilir ben ya, ölümü dirilimi her an olduğu için, devam cevabı, cevabını içtiriyorum. Her an böyle diyor. Ee, her an ona bir daha var. Ben insanlara her an başka bir meyil vereyim, başka bir altı vereyim, başka bir istek vereyim ve onları bir dağ gibi bir şey gösterebilirler ki o daha çıkamazlar Her sabah bizim için yeni bir Hı? şeyin var, şey iş işlemekte. Allah Kur'an-ı Kerim'de biz her an başka bir şeyindeyiz der. Başka bir iş değil, baş, başka bir haldeyiz, her an değişiriz. Bu, bu, bu ayet-i çok mühimdir, bunu hiç akıldan çıkartmamak lazım. Biz her an başka bir şeyindeyiz. Hiçbir şey benim irademden hayce çıkamaz. Ben her an bir başka şeyimde olduğu için benim iradem de her an değişir. Senden benim irademe tabi olduğu için e, her anda başka bir halde olursun. Onun için Allah'tan bu şeyleri istediğimiz zaman, isteyeceğimiz zaman inşallah yarabbim, güven edersen Demek lazım bu bizim bir insanlık borcumuzu, kulluk borcumuzu yoksa bir benden katılıyorsun. Yakacağım, gelmiş saatte geleceğim. Ve övün gelemedim. Ya çiftli, bir şey çıkıyor, azı bir şey çıkıyor. Ya çocuğuna Ya sen çabuk ölümde hastasın gelemedim. Onun için e, zamanla gelmekte. Hadiste varit olmuştur, haste göstermiştir ki, kalp köle düşmüş bir tüy gibidir. Kalp köle düşmüş bir tüy gibidir ve şiddetle esen hüzgarın esiridir. Köle kuzadan kopar. Biz böyle kumla yerine alıp kapayalım ve sen mi için kaybolu gidersin. Bu Hadisi Ebu Musa el-Es-Es-Şerif'in Eklemden şöyle rivayet etmiştir. Kalbin misali Sahara'daki bir tüy gibidir ki rüzgarlar onu alt üst eder durur. Tüy okuyor. Rüzgarlar önünde uçar her ekon havaları tekrar eder. Kaybolur. Sandan derinlikten de kaybolur gider. Ee, Evet. Yüz gelip o kanat düğünü her tarafa süre götürür. sağ, karp kalp soğa, sola, yüz itiraf ile sevgiler. Şimdi senin de e, kalbin her an değişir. Her an değişir. Söz verdiği şey yapamazsın, yapmazsın. Onun için Allah'tan hep Kız Kısmet yapayım. Demek ki, doğrudur. Diğer bir hadisede, kalp ateş üstündeki bir kazanda kanya, suya teşvik edilmiştir, benzetilmiştir. O tüy, çöl vizyalarının tesirleri sağa koyar, kaşar nereye gidecek, belli değilse, şimdi, buradaki, diğer bir hadisede, kalp ateş üstündeki bir kazanda kanya, suya teşvik edilmiştir. Edilmiş, o hadiste mühane şüphedir. Kalp, kaynayan tenceredeki suyun hareketinden daha ziyade şekil değiştirir. Kaynayan su, pakır pakır kaynar. Resmimi de çekemezsin, Resimde kaynayan suyun suyunu çekemezsen, görsünce hep, hep kaymalar vardır. O maksimum onu tespit edemiyor, o kaymaları an an içerisinde. Ee, şöyle bir rivayet var. kalbi hareketi, kaynayan tencekte suya hareketi, kazan ve tencekte su kaynarken, iner çıkar. Farka farka kaynar. Sağa sola dalgalanır. Sus. Suda ki bu hareket ateşin tesiriyle olduğu gibi kalbin değişmesi de irade ilahiyenin tesiri, Allah'ın irade tesiri de, kalbi de hareket eder ki, kazarda kaynayan tenci, suyun hareketinden daha çabuk zamanda kalpte hareketini değiştirir, oluşları değiştirir. Diğer bir ise müminin kalbi Allah'ın kudret parmaklarının iki parmağı arasındadır. Onu istediği gibi çevirir, buradaki iki parmaktan maksat Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal sıfatlarıdır. Cemaat-ı safat 150 bu müşatlık sıfatı cihan ilahi ile ilahi ile içerecek şiddet oldu. Bu nazariye ve cemiyetin e karakteri ve nazarlara tahbihle talip eder Rabbim. Bizim kalbimizi yerinde sabit kıl ondan döndürmediye dua buyurur. Bizim kartlarını başka taraflara döndürme. daima iman üzerinde olsun, sen üzerinde olsun diye e, dua buyuracağım. şurada da e, tahvil değil, tahvil de takibi yapayım. E, Allah ikişer birlik pişir. Takip, tersine çevirme. E, bizim sana olan inancımızı tersine, tersine çevirme. Bizi putlarız yapma. İyi. Her zaman gönülde bir rey bulunur, bir avcı istek bulunur. Fakat o ondan değil. Başka biriden olur ki o da hakkın iradesidir göndüğüm bir şey şeycik her yerde onlar değişti. Onu sen değiştirdi. O değişti. Şimdi de kimin derse desti kimin ne, ne yapıp yapı. tuttu. İşte kim derse vallahi Celal ve Cevat Softar arasında değilsin. Vallahi yumuşak dele. Ya Allah rahmetle eee şip içinde arasındayız Her zaman, heh, o halde neden kalbin rengine emiyet edip de ah ediyorum? Niye kalbime güvenip de ben bir söz veriyorum ahit diyor? Niye yapıyorum ki? Sonunda da peşmen ot nedamete düşüyorum. Keş.